Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı şüphesiz o Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.